Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp İyi akşamlar Sevil ben. Üçüncü Mekan Kütüphaneler Arşivler Programı ile yine beraberiz. Hizadan çıkıp yoldan sapabilenlere küçük bir katkı şiarıyla yolumuza devam ediyoruz ee, Geçen buluşmamızda Harbiye'deydik ranting Vakfı'ydı konuğumuz ee, Bu hafta ise Karaköy'e yolumuz düştü Mimarlar Odası e, konuğumuz ve e, Mimarlar Odası'ndan Dokümantasyon Merkezi sorumlusu Selma Erdem bizlerle Hoş geldiniz Selma Hanım Merhaba hoş buldum Ee, şimdi ben biraz mimar odası hakkında konuşacağım, tabii ki hepimiz biliyoruz ama hatırlamakta fayda vardır deyip... ...1954 yılında kuruluyor, o da e, kamu yararına çalışan bir meslek kuruluşu... Evet. E, ...1954'e kadar mimarlar ne yapıyordu diye sizin web sayfanızda tarihçeyi okuyunca güzel bilgiler vardı, biraz ondan değinmek istiyorum... Türkiye'de 19. yüzyıla kadar Osmanlı İmparatorluğu saray teşkilatı içerisinde ser mimar, yani baş mimar yönetiminde kamu yapılarını üreten hassa mimarları olarak yer almışlar. Yapıla, yapılar ilişkin bu e, kuralların belirlenmesi ve yapı, yapı faaliyetlerinin denetlenmesi bu kurum tarafından yapılmış. Kamu yapıları dışında işte, konut gibi yapıların tasarımı ve uygulanması ise goncalara bağlı yapı ustaları eliyle hı hı. yürütülüyor. Ee, bu bir süre böyle devam etmiş. 1928-1954 arası ise Mimarlar Derneği ile yürümüş. Hı hı. Ve 54'te de Mimar Odası kuruluyor. kuruluyor. Odanın görevlerini e, hatırlayalım istedim. Mimarların ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlarına uygun olarak ortak gelişimini sağlamak, Mimarların birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü hakim kılmak üzere meslek disiplinini korumak. Meslek ve meslek çıkarları ile ilgili konularda resmi makamlarla işbirliği yaparak yardım ve önerilerde bulunmak. Meslekle ilgili bütün mevzuatları, normları ve şartnameleri incelemek. Bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek. Hani böyle odanın görevlerini okuduğumuzda çok spesifik... Fakat ben mesela üçüncü mekan olarak odayı düşündüğümde düşlediğimde sizin işte yayınlarınızı incelediğimde herhangi bir kişi olarak ben sevil olarak hani mimarlık alanında eğitim almamış kişi olarak yayınlarınızı incelediğimde pratik hayatta yaşadığım sıkıntılara dair çok güzel yazılara rastlıyorum. Sizin yayınlarınız mimarlara mektup, mimarist, mimarlıkta malzeme bir de sizin şubenin süresiz yayınları. Bu evet. dergiler galiba hep dijital ortamda Selma Hanım. Hayır dijital ortamda da var. Hı hı. Ama e, birçok mimarda bunu fiziken istediği için hala basılıyor. Benim ben de, de istiyorum. istiyorum. <gülüyor> Seviyorum. De verelim, de. <gülüyor> Şimdi sizle biz Selma Hanım'la beraber konuşuyoruz. E, Boslancı Karaköy Vaporu'nda bir gün karşılaştık birkaç gün önce. Evet. E, motorda sizle sohbet ederken hatırlarsanız çocuk seslerini duyduk. Evet. Sonra şey dedik e, çocuklar hafta içi toplu taşımalarda yoklar. Bunun üzerinden düşündük benim kızım da dahil e, servis kullanıyor ben niye şaşırıyorsam tekrar idrak ettim evet, bu durumu. Evet. Sonra bunun üzerine düşünürken ben sizin yayınlarınızı karıştırıyorum mimariste hop bununla ilgili bir yazı çıktı karşıma. Ee, çocukların okula yürüyerek gidebilmelerini sağlayan bir mahalle evet. ee, yaratmalıyız. Böyle bir plan sunmalıyızla ilgili yazıydı ve obesite ile bağlıyordu. Hı. Hani hareket, aktivite evet. e, ve sosyalleşmesi ve halkla bir bütünleşmesi çocuğun. İşte şimdi yani bu üçüncü mekanda biraz şeyine çok uyuyor. bu. Ben e, kendi pratiğimden, kendi e, sıkıntı duyduğum konularla ilgili herhangi bir E, mevzudan dergiden e, bir yazı bulabiliyor ve bu benim çok hoşuma gitti. Kamu yararını olmamızın evet. etkisi bu. Evet. Şimdi e, sadece yayın değil ve sergiler, eğitim programlarınız var. Baktım evet, çeşit evet. çeşit öğrenciler için ve yeni mimarlar için mi belki de öğrenciler biraz... için de var. Normalde mimarlar için de var. Her yaştan e, insanlar gelip burada bir eğitim alabiliyorlar. Harika. Şimdi ben sizi ziyarete gel geldiğimde... ...girişte bir sergi vardı. Evet. Ay, 68 bayıldı. Evet. Sergisi. 50 yıl sonrasında 68'e bakmak... Evet, ...etkinliği evet. kapsamında bir serginizdi. Dolu doluydu duvarlar. Afişe çıkmak 1963-1980... ...Solun görsel serüveni. serüveni. Nefiste. Afişler var. Kitap ve albüm kapakları var. Kartpostallar var o döneme dair. Evet. Yılmaz Aysan'ın belgelerleriyle oluşmuş. Evet, Yılmaz Bey'in kendi kitabında da zaten bunlar var. E, bizzat kendisi çalıştı sergi içinde. E, biz de ona bazı kitap ve yayınlarda destek çıktık. Yani odanın da arşivinde bulunan o döneme ait bir sürü dergi, kitap e, o sergide ortaya çıkarıldı. Tekrar. Evet evet, cam mekanda sergilemişsiniz Çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Sergi daha devam ediyor. Değil evet. mi? Evet, bu... Uzatmalı çünkü çok hoş. <gülüyor> çok istediler biraz daha uzattılar. aslında 31 Aralık'ta bitecekti hala devam ediyor. <gülüyor> İyi ben de görmüş Salon oldum. Salon uygun olduğu sürece tutacaklar galiba. Harika. Siz bu yeni mekanınız Kemankeş Keman Caddesi, Caddesi üzerinde. Ne zaman buraya taşındınız ben yeni diyorum ama. 2009'da. 2009 tam böyle daha doğrusu 2009 değil 2009'un son ayında. 2010 demek daha doğru galiba Taşındınız şimdi tam inşaatların içindesiniz Evet maalesef <gülüyor> Galataport inşaatının evet, tam Tam içindeyiz. ortasında mimarlar odası <gülüyor> evet. <gülüyor> evet çok güzel Şimdi biz e, genel bir giriş yaptık e, Ve Burada olmamızın nedenine Başlayabiliriz Sizin harika bir dokümentasyon merkeziniz var <gülüyor> Teşekkür anlamışır. ediyoruz Biraz kütüphanenizden konuşalım. Arşivi de hani e, müzik arasından sonra devam tamam. ederiz. Kütüphanenizden herkes gelebilir mi? Neler topluyorsunuz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Böyle anlatabiliriz. Buyurun. Yani, öncelikle şunu söyleyeyim. Kütüphanemiz herkese açık ama öncelikle tabii konu özel konulu bir kütüphane olduğu için daha çok mimarlar, şehir plancılar, mimarlık öğrencileri geliyorlar ama... Her türlü araştırmacıya da açık yani sıradan bir insan da gelip o bölgede mesela merak ettiği bir sokağı ya da bir evi ya da bir binayı araştırırken gelip bize sorabiliyor. Fotoğraf arayabiliyor o konuda e, bilgi belge bulmaya çalışıyor ve biz onlara da yardımcı oluyoruz. herkese açık yani sonuç olarak. Evet peki e, Şener Özler. Ha evet kütüphanemizin biraz kuruluşundan bahsetmek evet, çok gerekiyor zannedersen 1987 yılında e, kuruluşla ilgili çalışmalar başlıyor Esas nedeni de mimarlık öğrencileri mimarlık kitapları ve sanat kitapları çok pahalı olduğu için bunlara erişemedikleri için Oda yönetimi diyor ki bu e, genç insanlara bizim bilgi sunmamız gerekiyor ve bir önce kitaplık gibi başlıyor bir kütüphane oluşturma çabası başlıyor Ve bu çabada tabii ki Şener Özler'in, mimar Şener Özlerin çok büyük katkısı var. İlk temelleri o atıyor. Ee, 87'den e, 2000'lere kadar Şener Bey bizzat çalışıyor. 2001'de vefatıyla birlikte o da yönetimi kendisinin bu çabasına karşılık e, onun adının verilmesini istiyor. Dolayısıyla bizim adımız Şener Özle Arşiv ve Dokumentasyon Merkezi oluyor. Ve hatta Şener Bey'in. Şener Bey'in evet girişte bir e, şiiri var. Küçük bir şiiri çok de var. İsterseniz siz okuyabilirsiniz. Tamam. Ben çok iyi okuyamam Yani kütüphane ele, ele alan nadir şiirlerde biri olduğu için. Benzer evet. olayları da yaşıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar eğer gidersem henüz aranızdayken kütüphane bir gün bile kapalı kalmamalı. Meraklı meraksız kızlara olanlar gelip gitmeli. Belki içlerinden bazıları dosyaları düzeltmek isteyebilir. Bırakın düzelsinler. Bakarsınız bir gün lisans süslü teziyle gelir, sessizce rafa koyar oturur, kaydını bile yapar, bir daha da gelmez belki olsun. Çok evet, tatlı. Evet. Bunu yaşıyorsunuz siz. Evet, evet. Yani ben bizzat yaşadım. Gelip <gülüyor> e, orada test çalışması yapan birçok mimar arkadaşımız oluyor. E, lisans süslü yapıyorlar, doktora yapıyorlar. Bir gün çıkıp geliyorlar. Aa, bir bakıyorsunuz onu bir yerden gözünüzü ısırıyor. Diyorlar ki işte ben size tezimi getirdim. Ben bu tezi yaparken çok büyük sıkıntılar çektim. Bu bölgeyi araştıran ya da o binayı araştıran arkadaşlarım sıkıntı çekmesin deyip getirip tezini size hediye ediyor. Çok güzel. Bunu çok yaşadım. Çok da duygusal bir yer aslında. İnsanlarla birebir iletişimimin olduğu bir. yer... Çok alışılmış bir kütüphane ya da bir bilgi belge merkezi gibi değil. Çok fazla hem duygusal hem bilgi anlamında çok alışverişin olduğu bir yer. Çok birbirimizden bir şey öğreniyoruz. Gerçekten bir alışveriş mekanı gibi, tam bir kamusal alan. Ne güzel. <gülüyor> ee, biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. ...ve onlar bir şey ararlarken biz o kadar büyük çaba gösteriyoruz ki, istiyoruz herkes oradan istediğini bulup gitsin. Böyle bir özel çabamız var. Çünkü önceliğimiz gerçekten gelen okuyucularımız. Harikasınız ya, yani, çok güzel. Şimdi koleksiyonunuzun ana başlıklarını bir daha hatırlayalım mı? Evet. Ee... Önce isterseniz şeyi söyleyeyim. Buyurun. Nereden besleniyor kütüphanemiz? <gülüyor> Bağışla başlamış bir kütüphane 86'larda 87'lerde Bütün mimar üyelere şey çıkarılıyor Okta 2. döneminde Şener Bey'in döneminde Yazılar yazılıyor mektuplar onları da aldım Böyle baktım gerçekten insan çok duygulanıyor İlk başta yapılan çalışmaları Görünce Herkesten diyorlar ki bağış kitap bize gönderin Gerçekten bir sürü mimar Kitap gönderir. bağış işi böyle başlıyor Tabi oda da kendi o zaman imkanları Çok daha kısıtlı Kendileri de satın alma yapıyorlar. Dolayısıyla bağış, satın alma, dağıtım gibi kanallarla beslenen bir kütüphane. Yani bizim mimarlarımız getirirler. Bazen gidersiniz sabah geldiğinizde masanızın arkasına bir sürü koli bulursunuz. Akşamdan bağış gelmiştir. Ne güzel. <gülüyor> Böyle biz onları tasnif ederiz. Bizim e, kütüphane fazlamızı da başka kütüphanelerden talepte bulunan olursa toparlar onların konularına göre göndeririz. Alırken de deriz bizim konumuz dışında kitaplar olursa gönderebilir miyiz? Gönderebilirsiniz derler. Biz de onları halk kütüphaneleri falan gönderiyoruz. Ee, neler var içinde? Makaleler var, kitaplar var, süreli yayınlar var, tezler var. Aslında kütüphanede olması gereken her şey var. Ee, konu başlıklarını isterseniz biraz anlatayım. Evet, mi? evet çok güzel olur. Mimarlık başlığı tabii ana konumuz. Ko mimarlığın alt başlıkları var, koruma. Restorasyon, rekonstrüksiyon, sürdürülebilirlik, peysaj mimarlığı, malzeme, yapı malzemesi ee, Mimarlıkla ilintili olarak felsefe, sosyoloji, psikoloji, teknoloji, bilim, ekoloji, hukuk, tarih başlıkları da bulunuyor ee, İkinci ana konumuzda kentleşme, kentsel planlama ee, Kentsel planlama, kentsel tarih, kentsel coğrafya, kentsel sosyoloji, konut, barınma, göç E, kentsel dönüşüm gibi alt başlıkları olan bir bölüm. Arkeoloji, sanat, sanat tarihi ve özel bir rafımız var. İstanbul kent kitaplığımız var. İstanbul'la he, ilgili her şeyi toplamaya çalışıyoruz. E, mimarlıkla ilgili ve kentle ilgili yasalar, yönetmeliklerle ilgili kitaplarımızı ve süreli yayınları topluyoruz. Çünkü gerçekten dönem dönem mimarlığa gelip bir ...yönetmelikli bir kanunda kafasına takılan bir şey olsa eski bir yönetmeliği bile... ...1959 İstanbul Belediye Yönetmeliği'ni arayabiliyor mesela. Mimarlarda. Evet. evet. <gülüyor> Mimarlar Odası yayınları var. Kısaca bunu söyleyebiliriz. E, 20 bin civarında e, katalogda kitabımız var. Demirbaş sayısı 20 bin civarında. 200 başlıkta süreli yayınımız evet, var. Evet süreli yayın arşiviniz müthiş. Bunların bir kısmı artık güncel değil... Ama güncel olanlar mesela e, yılda 12 e, çeşit yabancı dergi alınıyor ve çok değişik dillerde var Almanca, Fransızca, İngilizce ve dünyanın değişik ülkelerinden dergiler almaya çalışıyor Japon Architect, Detail, Web Developer, Aktüel, Architecture e, gibi. Bu o kadar değerli ki çok pahalı ya bu dergiler. Evet. Hani öğrenciler ve e, ona parasını yetiştiremeyen insan için de çok mühim bu. Evet. Yani aslında süreli yayınlarının güncel olarak hepsini bulabilirler. Geriye dönük, eskiye dönük de bir sürü dergi bulabilirler. Atıyorum mesela 1959 yılının Detail dergisinde bulabilirler. Evet, dillere göre dağılıma bakıyorum da evet. siz bir liseye yollamıştınız gerçekten. Çince, İsveççe, <gülüyor> Rumence. Evet, kütüphanenin beşte biri, kitapların beşte biri İngilizce. İngilizce. Ondan sonra ağırlıklı olarak Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi. Ve dediğim gibi bir sürü e, dilden, belki 30 civarında dilden kitap var. Tabii mimarlar odası uluslararası bir kuruma bağlı olduğu için aynı zamanda, uluslararası mimarlar birliğinin üyesi olduğu için karşılıklı olarak birbirlerine kitaplar verebiliyorlar, hediye edebiliyorlar. Dolayısıyla bu kadar geniş yelpazede bir dil e, şeyi görebiliyorsunuz sistemde. Ee, kitapların için antika kitaplar da var. Bunlar da 100-150 kadar. Bunun dışında özel imzalı kitaplar var. Mesela Sedat Hakkı Eldem'in imzalı kitapları var. Utarit İzgin'in var. Akma ilk gelenler söylemeye çalışıyorum. Kemali Söylemez oğlunun var. Bunları da mesela bizzat e, birilere gelip bağışlamış. Mesela Selçuk Uçku Sedat Hakkı Eldem'in kitaplarını bağışlamış, imzalatmış vakti zamanında. E, Doğan Hasol bir sürü böyle kitap getirdi bize. yapı endüstri merkezinden mesela biz kütüphanenin tamamını ha, onu gönderdiler. Onu soracaktım. Yani yemin yapı endüstri merkezinin kütüphanesi olduğu gibi bize olduğu geldi. Olduğu gibi sizde. Evet, hmm, evet. Bu çok mühim. Evet. 3000 bin küsur kitap geldi. Bir sürü de yayın geldi. Şimdi tek tek rakam saymanın çok anlamı yok sanıyorum. Tamam. Ee, şimdi o zaman kütüphaneyi konuştuk. Ee, bir müzik arası verelim. Tamam. Şimdi müziği de şey seçtim mimar müzisyen Çok <gülüyor> mimarlık güzel. vakfı başkanı Necat Yavaşoğulları bulutsuzluk özleminden yaşamaya mecbursun dinleyelim sonra devam edelim peki Her şey sana zor geliyor Olabilir Bugün aşkın bitmiş O seni terk edip gitmiş Olabilir Sanki sen hiç bilmedin Bir kaos içindesin Kim bilir Günlerin getirmeyi Senin yitirdiklerin Sanki hiç umut yok Çam görgünsün Ne olursa olsun Yaşamaya mecbursun Ne olursa olsun Yaşamaya mecbursun Bugün duyduğun haberler Sana utanç veriyor Olabilir Bugün din ve ırk uğruna cinayet işleniyor Olabilir Mostar köprüsü çökmüş Nerede bana kadar üzgün Kim bilir Günlerin getirdiği Açlık ve gözyaşı İnsan hep o eder Biliyorsun bunu Porso, que ondas altas. Que ham bestcurso meu louso e chama a Üçüncü mekan devam ediyor. Mimar ile beraberiz. Selma Hanımcığım kütüphaneyi konuştuk. Arşiviniz var biliyorum. E, mimarlar kendi şahıs de size devrediyorlar, bağış ediyorlar. Film festivaliniz var. Müziğe doğru serginiz var. Buyurun konuşalım. Öncelikle arşivde tabii ki bir film festivalimiz var bizim. 12 yıldır yaptığımız bir festival var. Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali. Evet. Bu festival dolayısıyla bizim 500 civarında e, mimarlık, kent ve kent sosyolojisi üzerine elimizde animasyon ve belgesel filmler var. E, bu filmleri, bu arada bizim kütüphanemizin içine bir tane de küçük sinemamız var. Evet ona bayıldı. Orhan Şahiner, Profesör Orhan Şahiner Sinema Salonu. 30 kişilik bir salon ama bazen çok e, yüksek talep olduğunda bunu 40-50'ye bile çıkarabiliyoruz ek sandalyalarla. E, burada e, insanlar gelip diyorlar ki biz şu filmi seyretmek istiyoruz. Tek başına gelmişse bir tane bilgisayara geçip kulaklığını takıp istediği filmi izleyebiliyor ya da topluca ...gelebiliyorlar, önceden haber veriyorlar... ...biz şu filmleri izlemek istiyoruz... ...şu kadar kişi geleceğiz, salonu açıyoruz... ...salonda izleyebiliyorlar... İşte bu hizmeti ilk defa duyuyorum, müthiş... Yani <gülüyor> herkes <izleme>. talepte bulunabiliyor... <gülüyor> Harika. Bir de... ...bizim tabii bir müze projemiz var... Müze, ...müze henüz oluşturamadık ama... ...müzenin ilk adımlarını attık... ...ve geçen sene bunu... ...bir an önce duyuralım istedik... ...müzeye doğru sergisi yapıldı... ...bununla ilgili olarak... Doğan Hasol, Sami Yılmaz Türk, Bülent Tuna bu işin gerçekten e, olması için çok çaba sarf ettiler. Film festivalinde de Sami Yılmaz Türk'ün çok büyük emeği vardır gerçekten. Kendisini rahmetle anıyorum. E, mimar arşivlerinden kısaca bahsedeyim isterseniz. Buyurun. E, bize mimarlar kendi e, araç, gereç, malzeme... Yani saf malzemeleri bile var bunların içerisinde rapido kalibine kadar. Masasını getirenler var, çizimlerini getiren var, resimlerini getirenler var. Bu tür bir arşiv çalışmamız var ve biz her mimar için bir kutucuk ya da bazen iki üç kutucuk yapabiliyoruz. Mesela ilk aklıma gelenler Alp Aydın Germen ailesinin bağışları, Besim Engin Çeçener ailesinin bağışları, Cengiz Bektaş'ın mesela bir sürü e, malzemesi var, e, bize gelen kitapları var. Doğan Hasolun var Günhan Danışman ailesinin Çok büyük bir e, arşiv Bağışı var Kemali Harika Söylemezoğlu Ailesinin var Marif Önal Mesut Özok, Mustafa İzberk Müşrik Erem ailesi, Oktay Ekinci Ay hemen burada Oktay Hı. hocamı anmak isterim Kendisiyle bir yıl beraber çalışmıştım e, Böyle bir anmak istedim Böyle duygulandım, buyurun e, Tabi Oktay benim de çok büyük evet. çabaları var Bu arşivin oluşmasında Evet Bir de galiba şeyden bahsetmeliyiz e, Mimarlık rehberine geçelim evet, isterseniz evet. Süremiz galiba kısalıyor evet. Kısaca ondan mı bahsetsek Buyurun buyurun vaktimiz var e, 2005'te e, İstanbul Dünya Mimarlık Kongresi İstanbul'da toplanıyor daha doğrusu e, Bu dönemde Günhan Danışman bizim o dönemki Şube Başkanımız e, Bir İstanbul Mimarlık Rehberi Oluşturması gerektiği Üzerine çalışmalar başlıyor Ve 2005 yılında İstanbul Mimarlık Rehberi'nin İngilizce olanı çıkıyor. 2015'te de Türkçesi çıkıyor. Bu çalışmada işte Afife Batur'un koordinasyonunda oluyor ve şu anda ismini sayamayacağım bir sürü çok önemli öğretim üyesi, mimar, sanatçı, insan çalışıyor bu şeyin oluşmasında, rehberin oluşmasında. Evet fotoğraf da. sanatçıları da. Evet fotoğraf sanatçıları <gülüyor> da var. Ee, gerçekten çok iyi bir kaynak e, eser olduğunu düşünüyorum. E, beş parçadan oluşuyor. Türkçesi de İngilizcesi de. Tabii ki Türkçesinde ek, yeni e, gelişmelere göre bazı eklemeler de var. O daha güncel çünkü. E, Galata, Galata, e, tarihi tarih Yarımada, e, Çağdaş, <gülüyor> Modern ve Boğaziçi, Asya kıyısı olmak üzere bir de harita. ...olmak üzere beş parçadan oluşuyor. E, bu rehberi elinize alıp... ...gerçekten bir şehirdeki... ...istediğiniz bir tarihi mekanı... ...bir mimari anlamda... ...özelliği olan bir yeri... ...haritadan görüp... ...onu kitaptaki ilgili numarasını bulup... ...bilgisini okuyarak orayı gezebilirsiniz. E, bu set sizin orada mı satılıyor? Selma Hanım? nasıl erişirler? O, e, bizim e, kitap evimiz kitap Orada var, da satılıyor katta, ama evet. zaten... ...insanlara şeyle de gönderebiliyorlar kargoyla... ...başka yayın e, satan kitap evlerinde de var. Çok beğendim ben. E, bir tanesi elimde modern ve çağdaş olan Hı -hı. kısmı. E, Afife Hanım'ın da ön sözünde belirtiyor. E, zor bir çalışmaydı bu diyor. Hakikaten ben de şimdi kendi adıma düşündüm. E, genelde hani geç Osmanlı dönemine ait yapıları... E, Hı -hı. ...takip ettiğimi fark ettim. Modern Hı -hı. çağdaşı görünce müthiş etkilendim. Çünkü... E, Birçok yapıyı aslında bilmediğimi fark ettim. Çağdaşım olan yapıyı. Hı hı. Bu anlamda bu e, dördüncü cilt mi diyeyim? Bu da mesela çok cazip. Evet, evet, evet. Çok emek verilmiş bir eser gerçekten. Çok insan çalıştı. Çok uzun zaman aldı. Herkesin tek tek emeği var. Evet, şimdi bu e, rehberden ben bir parça okumayı düşünmüştüm ama bir yandan Okta İkinci'yi de anmak istiyorum. E, hocamız eski başkanınız değil mi? Mimar Dodası'nın başkanı. tabii. Kendisi ölmeden önce bir son köşe yazısı vardı evet. Hatta şey çok güzel bir anısı var Hastanede yatıyor evet. Evet, Siz biliyorsunuz İşte doktor diyor ki Dün sizi yoğun bakımdan buraya Hastane en güzel boğazcı manzaraların odasına aldık <gülüyor> O da şu cevabı veriyor Sağ olun dedim O güven veren gözlere bakarak ve ekledim Biliyor musunuz bu manzaranın bozulmaması için Ben bir ömür verdim Deyip daha sonra başarına gelenleri de yazmış 2013 yılında da Kaybediyoruz Kendisinin vefatından sonra Oktay Bey ile ilgili bir sergi açıldı Serginin adı da buydu Harika. Bu cümleydi Çok güzel süremiz oldu. Çok teşekkür ederim Bence geldiğiniz teşekkür için ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığınız odamızın Kütüphanesini belge merkezini Tanıtmamıza olanak verdiğiniz Çok için Çok sağ, sağ olun, olun. Çok İyi akşamlar teşekkürler Üçüncü Mekan Hazırlayan ve sunan Sevil Sarp. Açık Radyo program destekçisi olun.